Selamlar Betty'den, Çeleng Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Harici'den sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çeleng. Bugün gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberleri getiren programımla Amsterdam'dayım. Amsterdam'da olma ve size oradan bildirme vesilem Amsterdam Art Weekend. Son birkaç yıldır Amsterdam Art adlı bir organizasyon tarafından düzenleniyor. Kasım aylarına denk geliyor. Bu yıl da 2019'da 21-24 Kasım tarihleri ...arasında Amsterdam Art Weekend düzenlendi. Ee, bu vesileyle hem Amsterdam Art Weekend kapsamında özel etkinlikler söz konusu şüphesiz. Yani Amsterdam Art Weekend'in kendi düzenlediği pek çok etkinlik, performans, sergi, proje var. Ama aynı zamanda Amsterdam kentindeki... Belli başta sanat kurumları, müzeler, galeriler, sanatçı inisiyatifleri de aynı döneme önemli etkinliklerini, açılışlarını ve sergilerini denk getiriyorlar. Böylece kent bir tür güncel sanat festivaline dönüşüyor. Böylelikle Amsterdam özelinde bu dört günlük etkinlikte, bu yıl 21-24 Kasım tarihleri arasındaydı. E, Hollanda güncel sanatından bir kesite, önemli bir Seçkiye, belli başlı projelere, kurumlara ve sanatçılara hatta misafir sanatçı programlarına erişim sağlıyorsunuz. Misafir sanatçı programları özellikle vurguladım. Çünkü Amsterdam Art Weekend'in Kasım aylarında düzenlenmesinin en belirleyici sebeplerinden biri. Uzun yıllardır Rijks Akademi'nin yani Amsterdam'ın kökü, başlangıcı 1800'lü yılların ortasına uzanan Güzel Sanatlar Akademisi'nin kapılarını birkaç günlüğüne herkese açması. E, Rijks Akademi konvansiyonel bir sanat akademisi eğitiminin dışına çıkmış durumda 1980'li yıllardan itibaren ve de artık bir misafir sanatçı programı biçiminde Sürdürüyor çalışmalarını. Yani eski ders yapılan sınıfları sanatçılara atölyeler olarak vermiş. Hocalara yol vermiş ama yerine sanat alanından uzman, başka isimleri misafir sanatçılarla birlikte çalışmak üzere davet etmiş. Güzel, deneysel, zamanda deneysel olarak başlamış artık. Bugün çok da genel geçer önemli bir model, residency modeli olarak adlandırılıyor İngilizce, bu şekilde devam ediyor. Uluslararası alanda iki yıllık periyotlarla 46 farklı sanatçıya atölye, eğitim, üretim, etkinlik yapma ve Hollanda sanat ortamlarıyla tanışma yeni bağlantılar kurma imkanı sağlayan bir program Bu yıl yine işte Amsterdam Art Weekend dönemine denk geldi. 22-24 Kasım tarihleri arasında bu 46 sanatçı, kimisi iki yıldır orada çalışıyor, kimisi birinci yılında kendi atölyelerinde küçük küçük sergiler, yerleştirmeler, projeler, süreçler, performansları izleyicilerle, ziyaretçilerle buluşturdular. Bu 46 atölyeyi. Her atölyeden bir diğerine geçerek izleyebildiğiniz bir kitapçık da size bir rehber kitap da organize ettiler ama aynı zamanda tıpkı açık radyo gibi süreli de olsa bir e, broadcast radyo programı yaptılar. Ya ya ne ne ne ile iş bir online radyo platformu tamamen sanata ayrılmış. Rikes Akademi için özel bir program canlı bir program yayınladı. Bir performans programı yaratılar. Çok performans için ayrı mekanları var. Gösterimler yaptılar. Ses yerleştirmeleri bir ses programı yaptılar. Biraz bunların detayına girmek istiyorum. Şu anda hali hazırda Raks Akademi'de Türkiye kökenli iki isim var. Biri Özgür Kar. Onun hem atölyesinde işlerini görmek mümkündü. Ee, Rijks Akademi Open Studios kapsamında hem de Soundworks kapsamında da bir işi vardı. Bir diğer sanatçı Saha Derneği'nin desteğiyle ikinci yılına programın geçmiş olan Özgür Atlagan, bir başka Özgür. Ee, Özgür Atlagan hem atölyesindeki yerleştirmeyle İzleyicilerle, ziyaretçilerle buluşurken hem de işbirliği yaptığı bir başka Türkiye'li sanatçı olan Zeynep Kayan'la birlikte performans programında cuma cumartesi günleri performans yaptı. Eee Akademi'nin en azından kaçıranlar için rehber kitapçığını almak mümkün. Zira pazar günü itibariyle dün itibariyle program sona erdi. Eee Rijks Akademi Opus Stüdyos'un en büyük önemi gelecekte çok önemli işlere imza atacağı düşünülen sanatçıların daha erken dönem, daha kendilerini özgür hissederek kendi atölyelerinde bir ya da iki yıllık periyotlarla neler hayata geçirdiklerini, neler tahayyül ettiklerini, gelecekte neler yapabileceklerini size biraz e, izlenimlerle çağrıştırması. Dolayısıyla burada yeni sanatçılar keşfedebileceğiniz gibi e, sanatın önümüzdeki süreçlerde hangi meselelerle, hangi alanlarla daha çok ilgileneceğini ya da tam tersi ilgilenmeyeceğine dair de bir takım tiolar edinmiş oluyorsunuz. Bazı sanatçıların adlarını bir köşeye E, kaydedip onları şimdiden takip almaya başlayabiliyorsunuz. Bunu hem ziyaretçiler olarak yapabiliyorsunuz ama şüphesiz ki müze direktörleri, küratörleri e, bu alanda biraz sanatçı keşfetmek için de buraya gidiyor. E, Özgür Atlagan'da. E, saha desteğiyle orada dedim. Henüz bir yılı da var. Keza Özgür Karın'da. Ama en azından Türkiye'den bu işte 46 sanatçıyı aynı anda ağırlayabilecek Rijks Akademi programlarında geçmiş yıllarda kimler varmış? Sızca size isimlerini saymak istiyorum. Hali hazırda yoklar ama yoldu Rijks Akademi'den geçenler. Kubilay Mert Ural, Aykan Safoğlu, Belit Sağ, Müge Yılmaz, Deniz Buga, Emre Hüner, Sefer Memişoğlu, Ahmet Öğüt... Cedet Erek, Banu Cennetoğlu, Fahrettin, Örenli, Yonca Kırtli ve Ebru es, Özseçen dersem, yolu 90'lı yılların sonundan günümüze kadar yolu geçen isimler size eminim ki çoğu zaten tanıdık geldi. Ee, Amsterdam Art Weekend sırf Raks Akademi Open Studios için bile gitmeye değer. inanın ki aynı zamanda Raks Akademi bünyesindeki farklı disiplinlere, farklı tekniklere ayrılmış atölyeleri de bu vesileyle görüyorsunuz. Performans merkezleri, ses için ayrılmış atölyeler, baskı laboratuvarları, metal, ahşap üzerine uzmanlaşmış atölyeler bütün bunları görüyorsunuz ve her atölyede bu konunun uzmanlarıyla çalışma fırsatı buluyor. Zalançılar önemli bir fırsat şüphesiz ki Ama tabii bütün Amsterdam hafta sonu diyelim sanat hafta sonu Amsterdam Art Weekend için olan bütün programımızı Rijks Akademi Open Studios yani açık atölyelere ayırmak maalesef mümkün değil yoksa söyleyebileceğim çok şey var şüphesiz. E, hafta sonunun en beklenen etkinliklerinden sergilerinden birine geçmek istiyorum. Amsterdam'ın hemen merkezinde, bu meşhur Red Light District'te de çok yakın ya da Dam bölgesine de çok yakın olacak şekilde bir kilise bulunur. Aude Kerk adından da anlaşılacağı üzere eski kilise anlamına geliyor. Amsterdam'ın kurulan ilk kilisesi, ilk kiliselerinden 12. yüzyıla kadar uzanıyor geçmişi. Bugün artık e, ibadete çok açık değil, daha ziyade bir müze, bir kültür merkezi olarak kullanılıyor Ve uzun yıllardır burada yılda bir ya da birkaç sergi yapılıyor. Bütün kilise bir sanatçıya veriliyor e, ki orayı kendi projesiyle, kendi sanat algısıyla bütüncül olarak dönüştürsün adeta bir sanat mekanına. Şüphesiz ki davet edilen sanatçılar adı Körk'ün bir kilise olmasından içinde bulunduğu, e, yapılı çevreden, kendi tarihinden, kilisenin temsil ettiklerinden, Amsterdam kentinden ve tabii ki Hollanda'nın tarihinden etkinlenerek işler yapıyorlar. Bu yıl özellikle çok bekleniyordu sergi. Zira Adrian Villar Rojas davet edilmişti. Adrian Villar Rojas Arjantin kökenli 1980 doğumlu bir sanatçı. Onu en İyi İstanbullulara Büyükada'da 2015 yılındaki İstanbul Bienalinde adeta Nuh'un gemisinden kaçmış gibi görünen farklı farklı hayvanlara keçi, maymun, aslan gibi yer verdiği denize yanaşmaktamış gibi gözüken Büyükada'daki o heykellerinden hatırlatabilirim. Çok atmosferik işler ...yapıyor. Site-specific... ...olarak adlandırdığımız... ...yani mekana özgü ve... ...tabii ki aynı zamanda bağlama özgü işler... ...ortaya koyan bir sanatçı. Aude Kirk'de yani bu eski tarihi kilisede... E, ...yaptığı çalışmanın... ...adı Poems for... ...Earthlings. Türkçeleştirmeye çalışayım. Dünyalılara... ...yani biz fanilere şiirler... ...diye çevireyim. Earthlings'in... ...öyle bir anlamı var. Yani hem dünya... ...earth üzerinde hem de biraz fani... ...anlamı da içeriyor... Tamamen mekana özgü. Kiliseyi müthiş dönüştürmüş. Zifiri karanlığa giriyorsunuz Yavaş yavaş gözünüz alışıyor. Ee, o aydınlığı veren mumlarla ışık verebilen şandölyeler, avizeler var. Ee, barikatlarda görmeye alıştığınız dünyanın kanlı savaşlarla dolu siyasal tarihine referans veren Torbalar var, kum torbaları gibi o barikatlarda kullanılan, onların üzerinde kurşun izleri var. Çok birbirinden farklı kanallardan çıkan, 29 ayrı kanaldan e, çıkan ses yerleştirmeleri var. Burada Meryl Monroe'nun da sesini duyuyorsunuz. Bütün dünyanın siyasal liderlerinden de alınan bölümler var. Oscar Wilde'da var. E, çok Farklı normal işte kuşun sesleri de var, kuş sesleri de var. Burada anlatmaya çalıştığı şey bir tarihin, tarihi mirasın korunması. İkincisi doğanın korunması. Ancak böylece geleceğe bu antroposenden bahsediyordu. Biliyorsunuz bu İstanbul, Biennial'de tamamen insan iziyle dönüştürülmüş olan dünyamızın gelecekteki tarihine Ne bırakabiliriz diye soruyor. Gelecek nesiller için neyi koruma altına almalıyız? Nasıl yaparız? Ve neden yaparız? Diye soruyor. Bu yüzden tabii ki Amsterdam'daki bu tarihi kilisenin, Amsterdam'ın belki en eski binalarından birinin tarihine bakıyor. İkinci Dünya Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na, Hollanda ile İspanya arasındaki tarihi savaşlara... Bakıyor doğaya nasıl zarar verdiğimize, doğayı nasıl dönüştürdüğümüze bakıyor, floraya, faunaya bakıyor. Kültür mirasımıza bakıyor, edebiyata, şiire, müziğe, bütün bunlara bakarak insanları içeride gezen, ziyaretçileri tamamen çevreleyen bir atmosfer ve bir deneyim sunuyor. Bir tür bütün dünyanın mikrokozmosunu sunuyor. Yeniden tasarlıyor. Geçmişten geleceğe. Daha fazla bilgi çok vermek istemiyorum. Hakikaten gidip deneyimlemek lazım. İlk başta karanlık, soğuk. Hem karanlık, gerçek anlamda karanlık, hem de psikolojik olarak da size karanlık bir atmosfer sunan bu mekanda. Giderek algılarınız, özellikle duyduğunuz farklı yönlerden gelen seslerle, ışıklarla, görüntülerle ve atmosferle size çok fazla şey düşündürüyor. Poems for Earthlings Amsterdam'daki Adrian Villar Rojas'ın, oranın Amsterdam'ın belki en eski yapısı sayılan 12. yüzyıldan kalma eski kilisesini dönüştürmesinin sergisinden bahsediyorum. Kısa bir ara vermek istiyorum bu noktada. Amsterdam Art Weekend konumuz Açık Radyo'dayız Haleç'ten Sanat Programı'nda Amsterdam Mart Weekend'in sanat koleksiyoncularına ve müze profesyonellerine yönelik en büyük resepsiyonu ve açılışı biraz Amsterdam'ın dışındaki bir eski bir silah fabrikası. Bakın Adria'nın işinde de kurşun izleri var dedim, barikatlar görüyorsunuz içeride dedim. Bütün bu silah endüstrisi tabii bir yerde dönüyor. Amsterdam'ın biraz dışındaki silah fabrikası da bugün artık bir kültür sanat merkezine dönüştürülmüş durumda. Hetham adı Amsterdam'ın yaklaşık 25 dakika uzaklığında ki bu eski endüstriyel binada koleksiyonculara ve sanat profesyonellerine yönelik Amsterdam Art Week'in resepsiyonu, galası ve yemeği düzenlendi. Bunun en önemli sebeplerinden biri de bu kurumun Hetham'in Nikolas Yar adlı Meşhur DJ ve müzisyene emanet edilmesiydi. Birazdan ondan bahsedeceğim ama işte bu vesileyle müzik aramızı da orada verelim istiyorum. Nikolas yarın şu ana kadar YouTube'da 20 milyona yakın dinlenmiş olan bir parçasından bölüm size çalmak istiyorum. Let's live for today. Hadi bugün için yaşayalım diyor. Merhaba, hariçtan sanat programına devam ediyoruz. Ben programcınız Çeleng. Bugün Amsterdam'dan bildiriyorum. Amsterdam Sanat Haftası Sonu, Amsterdam Art Weekend organizasyonundan izlenimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Nikolas Yard'an dinledik az önce. Bu Şili kökenli sanatçı, müzisyen ve DJ'in Amsterdam'la ne alakası var diye sorabilirsiniz. Amsterdam Art Weekend'in, Amsterdam'ın biraz dışındaki eski bir e, silah fabrikası kompleksi olan ve bugün bir kültür sanat merkezine dönüştürülmekte olan Hethem'deki projesi vesilesiyle gündeme getirmek istedim. Zira Amsterdam Art Week'in resmi açılış e, yemeği koleksiyonculara ve müze e, yöneticilerine yönelik yapıldı ve Nicolas Yar Hethem'in misafir küratörü bütün bu 10 binlerce metre karelik alan onun sanat ve ses projelerine ayrılmış durumda bir süredir. Çünkü orada residency yaptı. Yani uzunca bir süredir ekibiyle birlikte Hatham'e yerleşti ve mekanda nasıl araştırmalar, projeler yapabilirim ve nasıl bir külatölyel program ortaya koyabilirim diye çalıştı. E, Sonuçunda ortaya Chapter 2 Exhibition adlı iki parçalı bir iş ortaya çıktı. İlki Incomprehensible in Sun bir ses ve ışık yerleştirmesi. E, bu silah fabrikasının eski atış poligonunda, yaklaşık 200 metre uzunluğunda yer altında bu silahların denendiği bir yer. Buradan bir buraya inerek yeraltına doğru inerek bir tünelden geçerek ritimle süresel Döngüsel bir yerleştirmenin içine giriyorsunuz, lazer ışıklar var sanki siz de lazerle e, gizli bir yere giriyormuşsunuz ya da lazer silahla vuruluyormuşsunuz gibi bir ambiyans. 200 metre uzunluğunda bir yeraltı eski atış poligonundan bahsediyorum. Bir diğer işçi ise yine aynı endüstriyel kompleksin üst katlarında. Retaining the energy but losing the image, Vincent de Belval ile birlikte yaptığı bir iş bu. Yine üst kattaki büyük hangarda 10 tane dönen parabol yaratmış durumda. Bunları orkestrede etti, canlı olarak aktive etti Nicolas Yar bu açılış akşamında geçtiğimiz cumartesi. Ses ve ışıkla e, Hetem'in içinde bulunduğu eski endüstriyel bölgenin etrafındaki ormanın oranın bir silah fabrikası olmasının tarihine cevap veren bir Ortam, bir ambiyans yarattı ve bir orkestrasyonla ses adeta bir ses deneyimi adeta bir tür konser, ışığın, görselliğin, hareketin ve sesin de olduğu bir konser orkestrası ortaya koydu. Nikolas Yer'in ikinci çalışması da buydu. Son olarak size... Yine aynı dönemde açılan Amsterdam Art Weekend'de açılan son bir projeden bahsetmek istiyorum. Manifesta Revisited. Şunu da vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki hafta da Amsterdam'dan bildireceğim. Çünkü Amsterdam Art Weekend kapsamında ya da ondan önce hemen açılan Amsterdam'ın belli başlı sanat kurumlarındaki sergileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Rijks Müzesi, Stedelijk Müzesi, Van Gogh Müzesi e, gibi aynı zamanda... Türkiye ile ilişkili Galeri Akıncı ya da bağımsız bir sanat mekanı olan Koridor Project Space ki onun kurucularından Suat Öğüt'ün Amsterdam'da bir başka sergisi daha açıldı. Bütün bunları önümüzdeki hafta programda yer vereceğim. Son olarak Avrupa'nın önemli bir bieneli, gezgin, göçebe bir bieneli olan Merkez Amsterdam'da olsa da her iki yılda bir Avrupa'nın başka bilinmeyen bir mekanını bir kentini dönüştüren Manifesta'dan bahsediyorum. Çünkü Manifesta Amsterdam'daki ofislerinde son 3 Manifesta BNL'inden yeni üretilmiş, Manifesta özel üretilmiş yapıtlardan bir seçki sundu. St. Petersburg, Zürih ve Palermo. Son 3 Manifesta bu kentlerde düzenlenmişti. Ve yolunu Amsterdam'a giderse Manifestan'ın ofis binasındaki çok eski tarihi, çok da enteresan bir bina burası. 22 Mayıs 2020'ye kadar görebilirsiniz ama açılışı Amsterdam Art Weekend kapsamında 22 Kasım'da ortaya kondu. St. Petersburg'da, Zürih'te ve Palermo'da dolayısıyla son 6, son 6 yılında Manifestan'ın üretilmiş işlerden, seçilmiş ve o kentlere de referans veren işlerdi. Önümüzdeki manifestanın ise 2020 yaz aylarında Marsilya'da gerçekleşeceğini buradan duyuralım. Onu zaten gündeme getiririm. Ama bu programın, bu manifestanın ofis binalarındaki serginin en önemli yanı. Geçtiğimiz Palermo'daki Manifestaya davet edilen Erkan Özgen'in de Purple Reson adlı videosunun olması, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye göçmüş, özellikle kadınlara yer veren çok değerli bir video işi bu. Ama onun dışında Francis Ellis, Matit Casani, Marlin Duma, Fallen Fruit, Andrei Evagiri gibi performans da yaptı. Boris Mikhailov, Philip Minelli, Erik von Lischard da bu. Manifesta Biennalleri seçkisine, Manifesta Revisited'a e, işleriyle katılan sanatçılar. Göç konusu, iklim krizi, küreselleşme ve bunun Avrupa toplumuna, çünkü bu bir Avrupa Bienali Manifesta nihayetinde, bunun Avrupa toplumuna olan etkilerine yer veren bir proje bu. Erkan Özge'nin de 1971 doğumlu ve Diyarbakır'da çalışmakta olan Erkan Özge'nin de e, geçtiğimiz Palermo'da yer, yer verilen... Purple Mozen'in adlı çalışmasına da yol, yo, yer veriyor. Kuzey Irak'taki savaş bölgelerinden kaçanlara dair böyle belgesel niteliği de taşıyan ama esasen özellikle kadınların bu şiddetle ve travmayla nasıl mücadele ettiğini gösteren son derece güçlü bir iş. Manifestada görmediyseniz belki yolunuz Amsterdam'daki manifesto ofislerine düşerse 22 Mayıs'a kadar orada da görebilirsiniz diyelim ve önümüzdeki hafta Amsterdam'la devam edeceğimi tekrar belirterek hepinize iyi haftalar dilerim hoşçakalın. Haricden Sanat, Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay. Tokyo.